geçen program. Evet. Bir geçen program. Hendrix'in romantizminden dem vurma kaptık. <gülüyor> <gülüyor> mi yaptık, kötü yaptık, onu bilmiyorum ama... Ee, ne bileyim, içime sinmedi bir Hendrix'in blues tarafını bir kaldıralım istiyorum masadan. Yani... E, çok uçuk sözleri olan, inanılmaz elektronik öler içeren parçaları olan bir adam Hendrix. Fakat işte gerçek kökü sonuçta buz. Siyahi bir Amerikan vatandaşı geldiği yer zaten sağlam buz bölgeleri. Dedim gelinim yani Hendrix'in buzcu olduğunu da buzdan bütün ağır akçalarında buzdan geldiği gibi bu adam da buzdan geldi ve buzun hakkını diğerlerinin zaman daha ...daha siyahi verdiğini hmm. ve e, o inanılmaz gitarını her şeye bir şekilde uydurduğunu da görmüş olalım, istedim. Hmm. İnanılmaz gitarını uydurmak ne demek? Yani e, sonuçta e, gene bir elektroniklik sokuyor işin içine yani. Bir de dediğim <gülüyor> gibi hani e, buz işte sözlerle arkada... <gülüyor> A-Hank içinde olan ensurmanlar falan. E, bu da bir Hendrix, Ala e, Hendrix oluyor. Ala Hendrix bu. O işte dediğim gibi o dönemlerde işte Stones olsun falan filan zaten konuşmuştuk onu. E, herkes bir Amerika'da falan işte Little Red Rooster falan yapıyor Hı -hı. Stones. E, öbürü Hı -hı. işte e, Muddy Waterston çalıyor. Öbürü bilmem neden çalıyor falan filan. Bizlerlik yani Hendrix'te bir bunların e, aslında gerçek e, kökenli, kökenden gelen bir e, e, gitarist. Bir onun bu uzun bir dinleyelim yani. Dinleyelim. Hatta ben diyorum ki e, Red House'u hmm. koyalım dinleyelim. Sonra üzerine konuşuruz. <Gülüyor> Tertemiz bir bluz, pırıl pırıl. Bir hmm. bluzun olması gerektiği gibi konu, hmm. hafif açıklama biraz daha açıyor, sonuna doğru, en sonunda da bağlıyor. Tam şey gibi işte yani aslında e, bizim aşıklıkların söylediği ezgiler gibi. Yani onlar da öyle gayet ben onlara şey diyorum yani Turkish Talking Blues. Başında diyor Kırmızı B var. Hı hı. Benim sevgilim orada yaşar. Müziğini çalıyor. Sonra diyor ki, ya ay Allah anahtar kapıyı açmadı. Demek ki kadın artık beni sevmiyor diyor. En sonunda diyor ki, ne yapalım eğer o sevmiyorsa küçük kız kardeşi verdi. Diyor. Ne diyorsun sen buna sonra? Belki sever. Evet, bence de sever. <gülüyor> Bluz da çok fazla zaten mevzu yok sanki bu evet. <gülüyor> i̇şte taraf. İşte hoşlan bu taraf. Ben bunu seviyorum. Yani bazı parçalarda mesela sözler çok uzundur, işte karmaşıktır hı hı. falan filan. Tabii ülkelerin de müziklerine göre çok konuşan ülkelerle fazla car etmeyen ülkeler arasında mutlaka o tarz parçaların farkı var ama tabii bu Moon bu bunu, bunu daha çok CIA'lere az bir olay. Aslında tam da bilinmiyor siyahiler oradaki Kajun'daki beyazlardan da mı, renneklerden ne aldı, bunun da mı öyle oldu onu da bilemiyoruz tam. Ama en azından madem kendini siyahi müziği diye tanıtmış, Gaspel'den geldik falan diyor. Varsayalım öyle. Ama işte konu bu kadar basit bluzda. Bütün ondan sonra içinde karşılıklı işte tabii Hendrix'in durumunda daha çok gitar ama Başka gruplarda işte Stevie Wewood olsun, John Mayall'ın, bütün John Mayall'a çalışmış gitaristlerin hepsi mutlaka bu blues olayını hı hı. E, yapmışlar hayatları boyunca. Hatta konserlerde özellikle zevkle çalıyorlar bunu. Çünkü bir sürü insan birlikte kaptırabiliyor falan filan. Ve e, Red House e, tanınmış bir bluesu e, Hendrix'in Yani en çok Red House'da tanınıyor. Are you experienced evet, evet. Yani onu koymadan nie mówił, ponieważ rzeczywiście, ojciec To, oczywiście, później każdy z nich bazı że jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, Orada bütün gün işte tarlalarda, mağaralarda hmm. pamuklar falan filan toplanıyor. Yani işte doğduğu zamanlar bir uzun falan. E gece geliniyor, bir yerde başlıyor, herkes bir olayını anlatmak zorunda orada. İşte Jefferson bilmem ne geliyor, gitarını alıyor, öbürü geliyor, işte, saksafonunu alıyor. Hmm. Ve herkes böyle bir şekilde olayını anlatmaya çalışıyor. Hmm. Ve Hendrix'te tabii... Bu Red House ıı, müthiş bir gitar solosu var içinde, özellikle konserlerde de çaldığı zaman 7 ıı, dakikayı buluyor ıı, Evet, bayağı uzayabiliyor <gülüyor> Madem Shuffle dedik, bir tane Shuffle dinletelim Dinletelim, hangisi? Ee, Rock Me Baby'yi dinletelim Bu Rock Me Baby'yi yine Monterey kaydı Hım, hmm, evet, evet. evet, evet Yeah, Evet, bu çocukları bro. They got a little tune on around named "Rock Me Baby," you know, mm -hmm. yeah. No, this kind of. Yeah, <laughs> well, dig. We got our own little "Rock Me Baby" to go something like this here. The words might be wrong, but uh, <laughs> that's all right. <laughs> dig this anyway. All right. Drop me baby, drop me on. Ortalı shuffle'dan rock'a, rock bayağı raka rock yükseldi yani. İşte bu zaten sonuçta Rock Me Baby o da bir blues. Aslında bekleniyor yani endiksten. Sahnede adam o zaman bir, bir, bir blues çalması bekleniyor. Daha doğrusu bu, o dönem elektro, gitar çalıp söyleyen, yani hem çalan hem söyleyenlerden mutlaka böyle bir şey bekleneme. Carton'da mesela işte sürekli, <gülüyor> Carton tabii çok daha blues geliyor. Eleki Cream bittikten sonra olduğu gibi yani zaten bir bikini de bir albüm yaptı. O şey gibi geliyor bana. Cream'in müziği çok zorluyormuş böyle. Hepsi anlatıyorlardı. Cinci Baker evet. falan. Her gece çıkıp o müziği yapmak hem fiziksel hem ruhsal Tabii. yorgunluk getiriyormuş. Ben Tabii. Clapton için şey düşünüyorum. Huzuru bluesle buldu adam. Diye. Evet, evet. Yani o, o dönem, o cream zamanı bluesları e, gerçekten bir blues'u e, çok değişik bir şekilde, yani bu onlara özgü bir şey. Özellikle o Jack Bruce'un e, sesi müthiş yani, sitting on top of the world falan diye parçaları var. İşte Born Under a Bedside Aslında çok tanınmış e, blues parçalarını Ve onlara kendilerine e, gerçekten psychedelic rock, işte psychedelic blues creamle oldu hı hı. işin gerçeği. Ondan sonra ...daha değişik boyutlara da Hendrix de taşındı. Red House ve işte bu, bu çay falan gibi parçalarla. Sonuçta bu duçayla bir blues diyebiliriz yani. İsteriz. Blues diyebilmemiz için ne olması gerekiyor ayrıca? Aslında ya, buna bir sürü açıdan bakabilirsin. Yani bir, bir, bir kere birinci tema fazla bir akor olayı olmaması ortada. Yani genellikle hep mesela atıyorum parça midense, miden bir layır düşer. La'dan da ondan sonra si, la dönüp mi... Çalması basit midir? Çalan mesela bir grup blues yapacaksa, işte ilk notayı söyledikten sonra işte o barları var yani, şeyleri var, ölçüleri var. Mesela işte, en sık rastlanan 12 bar blues dedikleri, buradaki bar blues, bunu bilmeyen müzisyen herhalde yoktur. Ben bir şey çalıyorum deyip en azından bluesda, cazda, rockta bunu bilmeyen yoktur. Bir klasikçinin bilmemesi, bilemiyorum, hiç bir klasikçi aslında. Yani dediğim, e, genellikle böyle üç, bilemedim dört akorlu, başlangıç ya yani ben e, işte su başına gittim, Hı -hı. orada güzel bir kıza rastladım. Derken işte abisi geldi, Hı -hı. beni fena halde haşladı. Sözler orada biraz daha basitleşiyor, uyuyor Hı -hı. birbirine. Sonunda da bir nükteyle falan bitiriliyor, yani işte nasıl endeksliyor. Yani <gülüyor> hanım artık neyi sevmiyorsa nasıl olsa baldız baldan tatlıdır <gülüyor> durumuna geçiyor. Onlar da öyle bir şeyle kapıyorlar. Bütün hakikaten Duzlan'ın sözleri e, bu şekilde. Ben ben çok seviyorum çünkü yormayan e, sözler ve arada da... Temel çok, şeyler evet. bunlar. De yani orada o, o duyguların e, o anda a, enstrümanlar tarafından bebeğin beni terk yani, etti. Evet, veril verilişini Güzelleştiren sözler Son, sonuç bu yani mesela tabii Zeppelin buzları var, "Since I love You" duzun <gülüyor> kralı ve tabii müthiş bir e, müthiş bir ses, müthiş bir gitar, müthiş bas, müthiş davul arkada buz bence çok üretilmiş <gülüyor> dönemin e, böyle küçük e, iş sonrası çalışma sonrası kendi aralarında e, siyahi e, insanlar. Herkesin bir anlatacağı hikaye var. Sürekli bir şeyler anlatılıyor. Gayet e, basit geçiliyor ve o kadar çalacakları da şey var ki bir daha o kadar e, usta ki çoğu, hı hı. Yani bitmiyor. Bir, bir grup iniyor, öbürleri çıkıyor. Bir şarkıcı iniyor, öbürü çıkıyor. Neyse bir değer de yani en azından verdik. Yani Hendrix'e de bu uzun hakkını verdiğini burada eee bir şey daha çalalım o zaman. Evet. Ben dedim çalalım. Hem de tam bir buz olmuş olsun o da. Hı -hı. Bleeding Heart'ı çalacağız herhalde. Tamam. <Gülüyor> long mm -hmm. Every morning, hey, every morning the willows weep and moan for me. Cigerim kan alıyor. <gülüyor> Abla ezgi sunduk. <Gülüyor> ya bleeding evet, heart. bleeding, bleeding heart. Yani, ee, dedik. Hendrix buzculu, buzcularını çaldık. <gülüyor> da çaldık. Sen yani bir tane de shuffle'da da kapatırız. Böylece ne, romantizminden sonra buzculun da gördük. Ondan sonra tekrar tabi biz Hendrix'in kendisine bir dahaki programda. Döneriz. Ne dersin? Dinleyelim derim. Ne diyeceğim? Peace'in Mississippi. Okay. okay. Oh. So strong, do you got to say, hang it?